Husul abdestinin hanefi mezhebinde 3 tane şartı var. Ağzı çalkalamak, burnu çalkalamak ve bütün vücudu kuru hiçbir yer kalmayacak şekilde yıkamak. E, Tabi insan, e, insanın vücudunda bir sargı olabilir, sardığı bir şey olabilir. Bu durumda su deriye nüfuz etmeyecektir ama İslam kolaylık dini. E, o insan zarar verecekse mest etmesine gerek yok. Ama zarar vermeyecekse vücudunun kalan kısmını yakar ve diğer tarafını da mest edebilir. Şimdi ağza dolgu meselesi. Netice itibariyle nasıl ki bir insan vücudunun bir tarafı yara olduğu zaman onun üzerine bir sargı serip, evet, sarıp hocam. onun üzerine mesedebiliyorsa e, diş dolgusu çok daha fazla bir ihtiyaçtır. Yani insan için, insanın dişleri için, ağız sağlığı için çok önemlidir. Dolayısıyla mest gibi düşünülebilir. Ve bundan dolayı gusul abdestinde ağzımıza su verirken hiçbir manisi olmaz gusul abdestinde. Hı hı. Yani bir hanefi kardeşimin e, ağzında dolgu bulunan veya dolgu yaptırmak İsteyen bir Hanifi kardeşinin başka bir mezhebi taklit etmesine gerek yok. Çünkü Hanifi mezhebi içerisinde de böyle bir imkan söz konusudur. İfade ettiğim gibi ayağa alçı olan bir insan nasıl onun üstüne mesh ediyorsa, e, din ona mutlaka alçın çıkar, orayı da yıkaman gerekir, gereklidir demiyorsa, evet, burada da alçı gibi düşünülebilir. Neticede burada da bir ihtiyaç söz konusu. Ve e, netice itibariyle ağzına su aldığı zaman onun üstü de ıslanacaktır. Ve... E, Hanefi bir insanda başka bir mezhebe kesinlikle taklit etmesine gerek yok. Rahatlıkla dolgu yaptırabilirler.